Bu Derin Dalış'a hoş geldin. Bugün elimizde e, Al Ala Alaleldin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından hakikaten üzerinde durulması gereken bir hikaye var. Evet. Seninle de paylaşacağımız bu öykü hani şu ilişkilerdeki anlayış, empati dediğimiz o ince çizgiler üzerine kurulur. Çok hassas bir konu aslında. Hikayenin odağında evliliğinde e, ciddi sıkıntılar yaşayan, Böyle öfkeli, biraz da üzgün bir adam var. Hı hı. Doktora gidiyor anlatıyor yani eşi için neler yapmış neler. Hediyeler mi almamış, yemeğe mi çıkarmamış, ailesine karşı inanılmaz cömret davranmış. Elinden geleni yapmış yani kendi açısından. Aynen ama sonuç ne? Eşi hep bir mesafeli, hep bir memnuniyetsiz. Adam da çaresizlik içinde soruyor. Doktor yani bizim için bir umut falan var mı? İşte tam o noktada... Doktorun yaklaşımı çok ilginç. Yani adamın bu bu kadar yoğun duygusal boşalımına hemen bir reçete yazmak yerine çok alakasız gibi görünen bir soru soruyor. Ne soruyor? Portakal suyu mu istersiniz yoksa çilek suyu mu diyor? Portakal mı çilek mi? Çok garip. İlk başta evet çok garip duruyor ama aslında bütün o düğümü çözecek anahtar bu soru. Anladım. İşte biz de bugün senin için bu, bu meyve suyu metaforunun peşine düşeceğiz. İlişkilerde hani o farklı pencerelerden bakabilmek, karşındaki ne hisseder diye düşünebilmek. Evet. Sadece ne yaptığımız değil de neden ve nasıl yaptığımızın önemi işte bu hikaye üzerinden biraz daha netleşecek sanırım. Hadi açalım konuyu biraz. Tamamdır. Doktor soruyor adama hangisini tercih edersin diye. Adam portakal suyu diyor sonra doktor devam ediyor. Peki nasıl istersiniz? Hı hı. Adam başlıyor saymaya. İşte temiz böyle pırıl pırıl bir cam bardak olacak. Paslanmaz çelik tepside gelecek, oda serin olacak, klima falan çalışacak. Vay canına. Güzel bir manzara olacak, bir de rahat bir koltuk. Yani baksana, ne kadar net kendi idealini tarif ediyor değil mi? Kendi o mükemmel anını resmediyor sanki. Kesinlikle, kendi beklentisini o idealize ettiği durumu birebir anlatıyor. İşte tam bu noktada doktor e, senaryoyu tersinde çeviriyor. Nasıl yani? Diyor ki, peki ben size portakal suyu değil de çilek suyu versem. Tam da mevsimi şimdi, tap taze. Ama... Ama? Ama sizin o saydığınız koşulların tam tersinde sunsam. Bardak böyle parmak izli, tepsi plastik, oda sıcak, bunaltıcı, manzara falan yok, koltuk da yok. O bayağı kötü bir tablo. Evet. Ve sonra o kritik soruyu soruyor. Bu şekilde yani benim istediğim gibi hazırlanmış... Ama sizin isteklerinizi tamamen görmezden gelen bu ikramdan memnun kalır mıydınız? Ee, ne diyor adam? Adamın cevabı çok net. Hayır, tabii ki kalmazdım diyor. Hiç tereddüt etmiyor bile. İşte işte galiba hikayenin kilit noktası burası. Doktorun varmak istediğiler çok çok çarpıcı aslında. Aynen öyle. Yani adam karısına bir sürü şey vermiş, yapmış, etmiş olabilir hediyeler, jestler, destek. Ama bunları yaparken belki de hep kendi doğrularına göre, kendi o mükemmel portakal suyu tarifine göre hareket etmiş. Evet, kendi standardını dayatmış aslında. Yani karısının ne istediğini, neye gerçekten ihtiyacı olduğunu... Onun kendi çilek suyu tercihinin ne olabileceğini belki hiç sormamış, düşünmemiş bile. Hmm. Kendi iyi niyetiyle yaptığı şeylerin karşı taraf için aynı değeri taşımayabileceğini fark etmemiş. Tıpkı hani o kendisine sunulan absürt koşullardaki çilek suyundan hoşlanmayacağı gibi, tam olarak bu. Bu durum Doktor Ali'nin de kitapta vurguladığı gibi ilişkilerin temel bazı dinamiklerine ışık tutuyor. Birincisi, Bakış açısının önemi meselesi. Yani empati dediğimiz şey mi? Evet. Yani olaylara sadece kendi penceremizden değil, partnerimizin gözünden de bakabilme yetisi. Doktor Ali şey diyor, hani her birimiz kendi adamımızın hakimi gibiyiz ama mutlu olmak için başkasının haritasını da okumayı öğrenmeliyiz. Anladım. İyi niyet yetmiyor yani tek başına. Yetmiyor. O niyetin karşı tarafta nasıl algılandığını anlamak lazım. Peki başka ne var? Sadece bakış açısı değil değil mi? Başka ne gibi dersler var? İkincisi gerçek ihtiyaçlara odaklanmak. Yani adamın sunduğu o hediyeler, cömertlikler falan bunlar eylem. Belki de eşinin asıl ihtiyacı bunlar değildi. Daha çok duygusal bir şey mi mesela? Olabilir. Belki anlaşılmak istiyordu, dinlenilmek, e, duygusal bir yakınlık kurmak. Yani sunulan o portakal suyu Eşinin o anki susuzluğunu belki de hiç gidermiyordu. İhtiyaç farklıydı. Hmm, anlıyorum. Bu da bizi hemen üçüncü noktaya getiriyor. Aktif dinleme ve anlama çabası. Doktorun yaptığı gibi yani. Sadece duymak değil anlamak için soru sormak, merak etmek, karşıdakinin dünyasına gerçekten girmeye çalışmak. Yani sadece seni seviyorum demek ya da işte bir hediye almak değil de senin için sevgi ne demek, sana nasıl hissettirmemi istersin gibi sorular sormak belki de. Aynen öyle. Tam olarak bu. Ve son olarak bütün bunlar nereye bağlanıyor? Uzlaşma ve karşılıklı memnuniyet ilkesine. Yani kazan kazan durumu gibi mi? İl. Her iki tarafında ihtiyaçlarının, beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılandığı bir ortak yaşam alanı. Adamın başta yaptığı gibi ben en iyisini bilirim demek yerine bizim için en iyisine sorusunu sorabilmek gerekiyor. Çok doğru. Peki tüm bu analizi toparlarsak, senin için çıkarılacak ana fikir ne? Bu derin dalıştan ne almalıyız? Bence özet şu, ilişkilerde olay sadece ne kadar çok şey verdiğin değil, nasıl verdiğin. Evet. Ve verdiğin şeyin karşındakinin o anki gerçek ihtiyacıyla, arzusuyla ne kadar uyumlu olduğu. Kendi kafandaki o mükemmel portakal suyu tarifini sunup durmak yerine bir durup sormak lazım. Sen aslında ne istersin? Belki de senin canın çilek suyu çekiyordur. Bu soruyu sormak bile başlı başına bir yaklaşma adımı aslında değil mi? O merakı göstermek. Kesinlikle o ilgiyi göstermek ve istersen dinleyicilerimizin de üzerinde biraz düşünmesi için son bir kışkırtıcı soruyla bitirelim. Tabii buyur. Kendi hayatındaki ilişkilere bir bak. Ne sıklıkla karşındakinin ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu zaten bildiğini varsayıyorsun. Acaba o özenle hazırlayıp sunduğun portakal suyu farkında bile olmadan onun aslında hiç de istemediği bir şey olabilir mi? Hı hı. Belki de onun sessizce arzuladığı şey senin hiç aklına bile gelmeyen bambaşka bir çilek suyudur. İşte bu hikaye bizi belki de bu rahatsız edici ama kesinlikle geliştirici sorgulamaya itiyor. Varsayımlarımızı şöyle bir kenara bırakıp daha derin bir anlayışa kapı aralamaya davet ediyor.